Dünyada yapılan iyiliklere ahirette mukavvat verebilmesi için, mükafat vere, vere, verilebilmesi için iman etmek şarttır. Nitekim Hz. Ayşe, ey Allah'ın Resulü Abdullah İbni Cud'an cahiliye döneminde sılah-ı rahim yapar, yoksulları doyurur, kölelere hürriyetine kavuştururdu. Bunun ona bir faydası olacak mı diye sorduğunda Resulullah Efendimiz şu cevabı vermiştir. Hayır, o bir gün olsun.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 135. Kâfirlere gelince, yeryüzündeki her şey hatta bir o kadarı daha onların olsa ve kıyamet günün azabından kurtulmak için bunların hepsini fidye olarak verseler dahi onlardan asla kabul edilmez. Onlara acı bir azap vardır. Maide 36 Zulmeden herkes bütün yeryüzüne sahip olsa, o gün canını kurtarmak için, Hepsini seve seve feda eder. Onlar azabı gördüklerinde için için büyük bir pişmanlık duyarlar. O gün kimseye haksızlık edilmeden aralarında adaletle hükmediler. Yunus 54 Yeryüzünde ne varsa hepsi hatta bir o kadarı daha o zulmedenlerin olsa kıyamet gününde başlarına gelecek o korkunç azaptan kurtulmak için hepsini feda ederlerdi. Çünkü hiç hesaba katmadıkları şey Allah tarafından karşılarına çıkarılacaktır. Zümer 47. Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde Allahu Teala cehennemde azabı en hafif birine yeryüzünde ne varsa senin olsaydı kurtulmak için onları verir miydin diye soracak. Adam evet diye cevap verecek. Bunun üzerine Allahu Teala ona "Baban Adem'in iken ben senden Bundan daha kolayını istedim. Allah'a hiçbir şeye ortak koşmayacaksın diye senden söz aldım. Ama sen Allah'a ortak koşmakta direttin diyecektir. Buhari Müslim Sevdiğiniz şeylerden başkaları için harcamadıkça gerçek iyiliğe ulaşamazsınız. Şüphesiz Allah harcadığınız her şeyi bilir.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 verdiğini başa kakarak veya adaklarını yerine getirmeyerek kendilerine zulmedenlerin ise hiçbir yardımcısı yoktur. Bakara 270 Allah'a ve Resulüne iman edin. Size kullanmak yetkisi verdiği şeylerden bağışta bulunun. Sizden iman eden ve Allah yolunda harcayanlar için büyük bir mükafat vardır. Hadit 7 Size ne oluyor ki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 en fazla hurmalığı bulunan Ebu Talha'yı En sevdiğim o da Mescid-i karşısındaki Beyruh'a adlı hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu bahçeye girer ve oradaki tatlı sudan içerdi. Enes sözüne devamla dedi ki, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyileğe ulaşamazsınız. Ayeti nazi olunca Ebu Talha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve ya Resulallah! Cenab-ı Hak sana sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe eremezsiniz. ayetini gönderdi. En sevdiğim malım Beyruha adlı bahçedir. Onu Allah rızası için tasadür ediyorum. Allah'tan onun sevabını ve ahiret azığı olmasını dilerim. Beyruha'yı Allah'ın sana gösterdiği şekilde kullan dedi. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Aferin sana. Kârlı mal dediğin işte budur. Seni duydum, Ebu Talha. Onu akrabalarına vermene uygun görüyorum. Ebu Talha öyle yapayım ya Rasulallah. Dedi ve bahçeyi akrabaları ve amcasının oğulları arasında taksim etti. Buhari, Müslim. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in bir sebeple kendine yasakladığı yiyecekler dışında bütün yiyecekler İsa yollarına helaldir. De ki, eğer siz iddianızı doğruyseniz, doğruysanız getirip okuyun. İsrail, Yakup Aleyhisselam'ın diğer adıdır. Bu ayet, Yahudilikteki bazı gıda kısıtlamalarının Mesnesizliğine işaret etmektedir. Bu ayetin iniş sebebi şudur. Yahudiler peygamberimize sen İbrahim dinine mensup olduğunu iddia ediyorsun. İbrahim deve eti yemez, deve sütü içmezdi. Halbuki sen bunları yiyip içiyorsun demişlerdi. Efendimiz de onlara şöyle cevap vermişti. Bu yiyecekler İbrahim'e de helaldi. Biz de onları helal kabul ediyoruz. Tefsirul Begavi bütün bunlardan sonra kim Allah adına yalan uydurursa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Kendisi İslam'a çağrıldığı halde olumlu cevap vermediği gibi bir de Allah adına yalan uydurandan daha zalim kim vardır? Saf yedi. Sen onlara Allah doğruyu söylemiştir. O halde batıl dinlerden uzaklaşıp tevhid dinine yönelen ve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 Allah'a ortak koşanlardan değildi Ali İmran 67 Şüphesiz yeryüzünde insanlar için yapılan ilk mabet alemlere bir bereket ve hidayet kaynağı olan Mekke'deki Kabe'dir Ebu Zer el-Gıfari diyor ki Ya Resulullah yeryüzünde yapılan ilk meşit hangisidir? diye sordum Mescid-i haramdır buyurdu Sonra hangisidir diye sordum Mescid-i aksadır buyurdu İkisinin yapılışı arasında Ne kadar zaman vardır diye sordum Şöyle buyurdu Kırk sene Nerede namaz vakti gelirse Namazınızı orada kıl Orası da bir mescittir Buhari Müslim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bineğinin üzerindeyken Mekke'ye şöyle seslenmiştir Ey Mekke sen Allah'ın en hayırlı ve en sevimli toprağısın. Beni senden çıkarmasalardı çıkmazdım. Termizi İbn-i Mace Resul-i Ekrem Mescid-i kılınan bir namazın Kabe dışındaki mescitlerde kılınan bin namazdan daha faziletli olduğunu söylemiş. Buhari, Müslüm Kabe'de kılınan bir namazın da başka yerde kılınan yüz bin namazdan daha faziletli olduğunu belirtmiştir. i̇bn Mace Ahmet bin Hamber. Orada apaçık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren güven içinde olur. Bundan dolayı hacca gitmeye gücü yeten insanlara Beytullah'ı hacca etmek Allah'ın bir emridir. Kim Allah'ın emrini inkar ederse şunu bilsin ki Allah şunu bilsin ki Allah'ın kimseye ihtiyacı yoktur. Ben bu beldeyi muhterem ve mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan o beldenin Rabbine yalnızca ona kulluk etmek ve Müslümanlardan olmakla emrolundum. Nehmi'l 91 Onlar eğer seninle birlikte biz de İslam dinine gelecek olursak Yurdumuzdan sökülüp atılırız dediler. Her çeşit ürünün tarafımızdan bir rızık olarak gelip toplandığı, güvenli ve mukaddes bir beldeye onları biz yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bunun farkında değil. Kasas 57 Çevrelerinden insanlar kapılıp götürülürken yaşadıkları Mekke'yi can ve mal emniyeti bakımından güvenilir, Muhterem ve mukaddes bir yer yaptığımızı da mı görmediler? Onlar batıla inanıp Allah'ın nimetine ankörlük mü ediyorlar? Ankebut 67 Binek yol ve azık bakımından gücü yeten Bağış Bağışladığınız haccı ve umreyi Allah rızası için tamamlayın. Bakara 196 İnsanları hacca davet et ki bir kısmı ya olarak bir kısmı da uzak yollardan gelen develer üzerinde sana gelsinler. Haç 27 Ebu Hureyye raduallahu rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur. Umre ibadeti daha sonraki bir umreye kadar işlenecek günahlara kefarettir. Makbul olan haccın karşılığı ise ancak cennettir. Buhari Müslüm Ebu Hureyye olan şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir gün hitabede bulundu ve Ey insanlar! Allah size hacci farz kıldı. O halde hacc ediniz buyurdu. Sahabilerden biri her senemeyi Allah'ın Resulü diye sordu. Efendimiz o sahabi sorusunu üç defa tekrarlanınca kadar ona cevap vermedi. Sonra eğer evet deseydim her sene hacc etmeniz farz olurdu. Sizin de buna gücünüz yetmezdi buyurduktan sonra Sözlerine şöyle devam etti. Ben sizi kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın. Çünkü sizden öncekiler peygamberlerine çok sual sormaları ve aldıkları cevaplar konusunda ihtilaf etmeleri yüzünden helak oldular. Bundan dolayı ben size bir şey emrettiğim zaman onu gücünüz yettiğince yerine getirin. Herhangi bir şeyi de yasaklarsam ondan da kesin olarak kaçının. Müslüm. Mesai Haç ve Umre hakkında daha fazla bilgi için Bakara Suresi 196. Ayet'in ipnotuna bakınız İnkar ederseniz bu sizin aleyhinizedir Çünkü Allah'ın size ihtiyacı yoktur Fakat yine de o kullarının inkarlarına razı olmaz Şükrederseniz bu davranışınızdan hoşnut olur Zümer 7 De ki Ey ehli kitap, Allah yaptıklarınızı açıkça görüp dururken onun ayetlerini neden kabul etmiyorsunuz? De ki, ey ehli kitap, Allah yolunun doğru olduğunu bile bile onu eğri göstermeye çalışarak müminleri ondan niçin alıkoyuyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. O zalimler insanları Allah'ın yolundan alıkoyar. O yolu kötü göstermeye çalışır ve ahiret hayatını inkar ederlerdi. Araf 45 İman edenleri tehdit etmek, onları Allah'ın yolundan alıkoymak ve bu doğru yolu eğri göstermek maksadıyla yol başlarını tutmayın. Araf 86 Allah adına yalan uyduranlardan daha zalim kim olabilir? Onlar Rablerinin huzuruna çıkarılacak, şehitler de Rablerine iftira edenler işte bunlardır diyecekler. Şunu iyi bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olacaktır. O zalimler insanları Allah'ın yolundan alıkoyan ve o yolu kötü göstermeye çalışanlardır. Bunlar ahiret hayatını da inkar edenlerdir. Hud 18-19 Allah yaptıklarınızdan asla habersiz değildir ayeti. Bakara suresi 146. ayette de geçmiş ve geçtiği yerde diğer yerler orada gösterilmiştir. Ey müminler! Ehli kitaptan bir gruba uyacak olursanız,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 Onların dinlerine uymadıkça ne hevodiler senden hoşnut olur ne de Hristiyanlar. Şöyle de dost doğru yol Allah'ın gösterdiği yoldur. Şayet sana gelen ilimden sonra onların heva heveslerine uyacak olursan, bilesin ki seni Allah'ın gazabından kurtaracak ne bir dostun olur ne de bir yardımcın. Bakara 120 Ey müminler! Kafirlere uyarsanız onlar sizi dininizden çıkarıp tekrar kafirliğe döndürürler de mahvolup gidersiniz. Ali İmran 149 Allah'ın ayetleri size okunup dururken üstelik onun elçisi de aranızda bulunurken nasıl olur da tekrar inkar dönersiniz? Allah'ın dinine sımsıkı sarılan kimse elbette dost doğru bir iletilmiş olur. Peygamber sizi Rabbinize iman etmek için çağırıp dururken size ne oluyor ki Allah'a inanmayacakmışsınız. Üstelik o sizden söz de almıştı. İman edeceksiniz. Ne duruyorsunuz? Hadit 8 Ey ima edenler! Allah'ın emir ve yasaklarına gereği gibi saygılı ve duyarlı olun. Ve yalnız Müslüman olarak camerin. verin. İbrahim bunu oğullarına da basit etti. Yakub'a da, oğullarım bakın Allah size bu dini seçti. Yalnız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 Resul-i Ekrem Efendimiz bazı hadislerinde şöyle buyurmuştur. Dünya tatlı, göz kamaştırıcı ve çekicidir. Allah onu sizin kullanmanıza verecek ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyaya aldanmaktan sakının, kadınlara kapılmaktan korunun. Zira İsra ilk fitne kadınlar yüzünden çıkmıştır. Müslüm. Şüphesiz allah Teala sizin yaptığınız üç şeyden hoşnut olur Üç şey de hoşlanmaz. O sizin sadece kendisine ibadet etmenizden, ona hiçbir şey ortak koşmamanızdan ve Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp tefrikaya düşmemenizden hoşlanır. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve malı telef etmenizden ise hoşlanmaz. Müslim Ahmet bin Ambel. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konulmayı isterse, ölümü Allah'a ve ahiret gününe inanmış olarak karşılaşsın. Bir de başkalarına karşı kendisine nasıl davranmasından hoşlanıyorsa o da başkalarına öyle davransın. Müslüm Vesai İbn-i Maci Ey müminler! Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Ayrılığa düşmeyin. Allah'ın üzerindeki şu nimetini hatırlayın. Hani siz Birbirinize düşman idiniz de Allah kalplerinizi kaynaştırdı. Onun ihsanı sayesinde kardeş oldunuz. Cehennem çukurunun tam kenarında idiniz. Allah sizi oradan kurtardı. Doğru yolu bulasınız diye Allah sizi ayetlerini işte böyle açıklıyor. Allah'ın dinlesim sık sarılan kimse elbette dost doğru bir yola iletilmiş olur. Ali İmran 101 Allah'a inanıp ona sımsıkı sarılanları Allah pek yakında kendinden bir rahmet ve lütfa erişecek ve onları kendine ulaşan dost doğru bir iletecektir. Nisa 145-175 Kitaba sımsıkı sarılan ve namazı gerektiği şekilde kılanlara gelince Biz işlerini düzeltmeye çalışanların hak ettiği karşılığı vermeyi ihmal etmeyiz. Araf 170 Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Yoksa içinize korku düşer. Dağılırsınız ve gücünüz kaybolur. Zorluklara sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Enfal 46 Allah yolunda gereği gibi cihat edin. O sizi bunun için seçti ve size dinde hiçbir zorluk yüklemedi. Atanız İbrahim'in dinine sarılın. Allah sizi bundan evvel de ve Kur'an'da da Müslümanlar diye isimlendirdi. Neticede peygamber size şahitlik edecek, siz de diğer insanlara şahitlik edeceksiniz. O halde namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Allah'ın ipine sarılın. O sizin Mevla'nızdır. O ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır. Haç 78. Allah Nuh'a emrettiği şeyi sizin için de din olarak yasakladı, yasalaştırdı. Aynı şeyi dini dosdoğru ayakta tutan, tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye sana da ettik. İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya da emrettik. Şura 13 Müminlerin kalplerini birbirine ısındıran da odur. Yeryüzündeki bütün imkanları harcamış olsaydın, sen onların kalplerini birbirine ısındıramazdın. Ama Allah onları birbirine sevdirdi. Çünkü O karşı konulmaz bir güce sahiptir. Her şeyi yerli yerinde yapandır. Enfal 63 Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde süsledi. İnkarı, günahı ve isyanı da size çirkin gösterdi. Hucurat 7 Allah'ın emrettiği şekilde yaşarsanız, bakarsınız... Allah düşman olduğunuz kimselerle aranıza bir sevgi ortaya çıkarır. Mümtehine 7 Müminler kardeştir. Ucurat 10 Allah size ayetini işte böyle açıklıyor. Nur 18 Müslümanlar içinizden hayra çağıran iyiliği teşvik edip kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erecekler onlardır. Siz, insanların iyiliği için yeryüzüne çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. Çünkü, iyiliği teşvik eder, kötülükten sakındırır ve Allah'a inanırsınız. Ehli kitap da iman etseydi, onlar için hayırlı olurdu. İçlerinde, İnananlar varsa da onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Ali İmran 110 Ama yine de onların hepsi bir değildir. Ehl kitabın arasında geceliğin secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyup duranlar da vardır. Onlar Allah'a ve ahiret diline inanırlar. İyiliği teşvik edip kötülükten sakındırırlar. Hayır işlerde birbiriyle yarışırlar. Hayır işlerde Birbiriyle yarışırlar. İşte bunlar salih kullardandır. Ali 113-114 İsa yollarından kafir olanlar hem Davud'un hem de Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Bunun sebebi de onların Allah'a isyan etmeleri ve hadlerini aşıp durmalarıydı. Yaptıkları fenalıklardan birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yaptıkları işler ne kötü şeylerdi. Maide 79 Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostu ve yardımcısıdır. Onlar iyiliği emir ve tavsiye eder, kötülükten sakındırırlar. Tövbe 71 Onlar günahlarına tövbe eden, ibadetle meşhur olan, hamd eden, seyahat eden, ruku ve secde eden, iyiliği emir ve tavsiye edip kötülükten sakındıran, ve Allah'ın koyduğu sınırları Gözetleyenlerdir. Gözetenlerdir. Sen böyle müminleri müjdele. Tövbe 112 Keşke sizden önceki Nesillerin içinde yeryüzünde Fitne fesat çıkarılmasına engel Alacak akıllı ve Erdemli insanlar bulunsaydı. Ama içlerinden Kendilerini kurtaracağımız Pek az kimse bunu başarabildi. Zalimler ise kendilerine Verilen refaha Aldanıp yoldan çıkarak günahkar oldular. Hud 116 Allah'ın dinine yardım edenler, kendilerine yeryüzünde güç kuvvet verdiğimizde, namazlarını dost dolu krallar. Zekatlarını verirler. İyiliği emredip kötülükten sakındırırlar. Neticede bütün işlerin,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 Allah'ın bir kimseyi senin aracılığınla doğru yolla iletmesi senin için o kızıl develerden daha hayırlıdır. Buhari, Müslüm. Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirmeye çalışsın. Buna da gücü yetmezse kalbiyle nasıl değiştirileceğini düşünsün. İşte bu imanın en zayıf noktasıdır. Müslim, Tirmizi. Kendilerine apaçık mucizeler geldikten sonra anlaşmazlığa düşüp birbirleriyle çelişen, çekişen kimseler gibi olmayın. Onlar için büyük bir azap vardır. Allah Nuh'a emrettiği şeyi sizin için de din olarak yasakla, yasalaştırdı. Aynı şeyi dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye sana da ettik Şura 13 O kıyamet gününde bir takım yüzler, Sevinçten pırıl pırıl parlayacak. Bir takım yüzler bir takım yüzler de kederden simsiyah kesilecektir. Yüzleri simsiyah kesilenlere iman ettikten sonra inkara mı düştünüz? O halde gerçekleri inkar ettiğiniz için tadın bu azabı denilecektir. Kötülük yapanlara Yaptıkları kötülük kadar ceza verilir. Onların yüzleri bir utanç ve aşağılık duygusu kaplar. Yunus 27 Kıyamet gününde Allah hakkında yalan söyleyenlerin yüzlerini simsiyah görürsün. Büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Muttakileri ise Allah Muratlarına erdirmek suretiyle kurtarır. Artık onlara hiçbir kötülük dokunmaz. Hiçbir şeye de üzülmezler. Zümer 60-61 O kimi alçaltır, o kimini alçaltır, kimini yüceltir. Vakia 3 Yüzler vardır, o gün parıl parıl güleçtir, sevinçlidir. Kimi yüzler de o gün toza toprağa bulanmış, karanlığa bürünmüştür. İşte bunlar inkarcı günahlardandır. Abese 38-42 Bir de öyle yüzler var ki o gün mutludur. Gaşiye 8 Allah da öyleyse inkar ettiğiniz için şimdi tadın azabı buyuracak. En'am 30 Yüzleri pırıl pırıl olanlara gelince, onlar Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği cennette olacak ve orada ebedi kalacaklardır. İyi işler yapanlara iman ve ihsan sahibi müminlere en güzel mükafat bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir toz bulaşır ne de zillet. İşte onlar cennetliklerdir. Hep orada kalacaklardır. Yunus 26. O gün yüzler vardır ışıl ışıl Rablerinin cemaline bakmaktadır. Kıyamet 22-23. Yüzler vardır o gün parıl parıl güç güleçtir. Sevişçidir. Abese 38-39. Bir de öyle yüzler var ki o gün mutludur, yaptığından hoşnuttur, yüksek bir cennettedir, orada boş bir söz işitmez. Gaşiye 8-11 İman edip salih amalel yapanları, Rableri rahmetine alır. İşte apaçık kurtuluş budur. Câsiye 30 İşte bunlar Allah'ın ayetleridir ki sana Doğru bir şekilde bildiriyoruz. Allah hiç kimseye zulmetmek istemez. Bu ifade Bakara 252 ve Casiye 6'da da geçmektedir. Bu yakıcı azap kendi amelleriniz yüzündendir. Yoksa Allah kullarına kesinlikle zulmetmez. Ali İmran 182. Şüphe yok ki Allah zerre kadar zulmetmez. Nisa 40 Allah insanlara asla zulmetmez fakat insanlar kendilerine zulmederler. Yunus 44 Tıpkı Nuh kavminin Ad ve Semud'un ve daha sonrakilerin başlarına gelenler gibi yoksa Allah kullarına asla zulmetmek istemez. Mümin 31 Kim salih bir amel yaparsa kendi yararınadır. Kim de bir kötülük yaparsa kendi zarardadır. Yoksa Rabbin kullarına kesinlikle zulmetmez. Fussulet 46 Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Neticede her şey Allah'a döndürülecektir. Bu ifade Ali İmran 129, Nisa 126, 131, 132 ve Necm 31'de de geçmektedir. Hadis suresi 5. ayette de şöyle geçmektedir göklerin ve yerin sahibi sadece O'dur. Bütün işler Allah'a dönecektir. Hadit 5 Bu ifade Enfal 44, Haç 76, Fatır 4'te de geçmektedir. Siz, insanların iyiliği için yeryüzüne çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. Çünkü iyiliği teşvik eder, kötülükten sakındırır ve Allah'a inanırsınız. Ehli kitap da İman etseydi, onlar için hayırlı olurdu. İçlerinde inananlar varsa da onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Bu konuda daha, daha geniş bilgi için Ali İmran Suresi 104. ayette ve dipnotuna bakınız. Eğer ehli kitap olanlar iman edip Allah'ın emrine karşı gelmekten sakınsalardı biz onların günahlarını örter, kendilerini nimetlerle dolu cennetlere koyardık. Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rab'lerinden kendilerine indirileni uygula, uygulasalardı, başlarının üzerinden ve ayaklarının altından nimetler de besleneceklerdi. Maide 65-66 Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene iman etselerdi, kafirlerle dost olmazlardı. Lakin onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Maide 81 Resulullah ve sellem Şöyle buyurmuştur, Allah'ın çizdiği sınırları aşmayarak orada duranlarla bu sınırları aşıp ihlal edenler bir gemiye binmek üzere kur'a çeken topluluğa benzerler. Onlardan bir kısmı geminin üst katına bir kısmı da alt katına yerleşmişlerdir. Alt kattakiler su almak istediklerinde üst kattakilerin yanından geçerlerdi. Alt katta oturanlar. Hissemize düşen yerden bir delik açsak üst katımızda oturanlara eziyet vermemiş olur üzerler. Ancak üstte oturanlar bu isteklerini yerine getirmek üzere onlara izin verecek olurlarsa hepsi birlikte batıp helak olurlar. Eğer onların delik açmalarını önlerse hem kendileri kurtulur hem de onları kurtarmış olurlar. Buhari